Ve geldik uyku düzenine. Uyku düzeni benim üstünde en az konuşmam gereken konu ama iyi kötü araştırma yaptım ve hastalığımdan dolayı da müzdarip olduğumdan dolayı da üstünde durduğum bir konu. E, uyku düzenini dünyada 1 bölü 3 oranında tutmak isteyen doktorlar var, araştırmacılar var. Yani 8 saat uyuyacaksın, 8 saat yaşayacaksın, 8 saat gelişeceksin, dinleneceksin, hijyen yapacaksın deniyor. Ben işte uyku kısmına bakarım. Bana göre 8 saat biraz fazla. 8 saati kime öneririm? 18 yaş altı genç arkadaşlara ama üniversiteyi kazandıktan sonra ya da 19 yaşına geldikten sonra artık 8 saat uyumayın 7 saat uyuyun. O ekstra bir saat kişisel gelişime ayrılacaktır. 17 yaş öncesi, 18 yaş öncesi gelişmeyin mi? Tabi gelişin ama uykunun insan bedeninin büyümesine büyük bir katkısı vardır. Üstelik de bir şehir efsanesi var. Ben herkese iki saat <gülüyor> uyuyun diye bir şey demedim. Manyak miyim niye diyeyim? Benim elimde olsa ben de altı saat uyuyorum. Hani Harika bir şey bence vücudun onarılması için. İşte böyle olursunuz ondan sonra armut gibi. Naçizane tavsiyem uyku düzeninizi tutturmak için yapabilirseniz 6 artı 1 uyumaya çalışın. Bu zeki bilim adamlarının da tarihteki dahilerin de uyguladığı bir yöntem. 6 saat gece uyuyorsun, 40 dakika da gündüz uyuyorsun. Hadi 1 saate de sarkar o. Bunu yapamazsınız eğer ki okula gidiyorsanız ya da çalışıyorsanız. Çok kolay değil. Eğer yedi saat blok uyuyacaksanız da lütfen uyumadan üç saat öncesine kadar bir şey yemeyin. Sebebi şu, ana yemekten özellikle bahsediyorum, sindirim başladığı zaman sizi uyutmuyor. İlk önce bir yalandan bir mideye bir kan çekiliyor, o da beyninize uyku hali getiriyor. Ve sonra sindirim bitince uyanıyorsunuz. İşte bu da yanlış tarafı işin. Ve midenin bunlarla uğraşması gece sizin rahat uyumamanızı sağlıyor. Bir yandan vücut içeride çalışıyor çünkü. Ya çalışan bir arabayı garajda bırakıp gitmek kadar garip bir şey bu. Bir diğer sıkıntıysa uyku ortamındaki o iPhone'lar, işte Android telefonlar. Bulun, uyuduğunuz odada telefon olmamalı, elektronik bir cihaz da olmamalı. Hocam zaten Wi-Fi sinyalleri oradan buradan geçiyor, ne olacak ki? Ya bir şey olmayacak, canın sağ olsun da senin. Sıkıntı şu, senin odanda bir receiver yani Ulaşan, bunları toplayan, bu sinyali toplayan bir cihaz olduğu zaman Daha yakınına odaklıyor bunları. Ve öyle ya da böyle senin o telefonu unutuyorsun. Neden unutuyorsun? Uçak moduna almıyorsun. Gerçi uçak modunu alacaksan yanında niye olacak da neyse. Ee, geri rahatsız etme moduna da almıyorsun bazen. O bir sinyal yaratıyor. Senin gözlerin görmez ama e, Beynini algılamasa da Şey, ...gözlerini görmese de beynini algılıyor ve hafif bir uyanıyorsun, mesaj gelmiş, ekran parladı. Uyurken melatonin salgılanabilmesi için, senin beyninin rahatlaması için gereken melatonin... ...kaliteli, delirmemeni sağlayan melatonin... ...salgılanabilmesi için hiç ışık olmaması lazım. Karanlıkta uyuman lazım. Bazı insanlar göz bandı takar, o da başarılıdır. Lakin sen işte orada telefonu koyuyorsun, fit, fit, fit, fit... ...sabaha kadar WhatsApp, ıvır zıvır, bildirim... Delinin bir tanesi videoyu atar ki gece atmıyorum. Hakkımı yemeyin. Bir ebe bildirin bildirin ve uyuyamıyorsun. son sabah niye mutsuzum? Son bir şey uyku ilacı eğer zorunda değilseniz kullanmayın. Çünkü uyku ilacı bir salaklık yapıyor. Ben de bir dönem kullandım, denedim. Uyuyor musun? Evet. Ama o uyumak değil daha çok sedasyon. Baygınlık. Bir başka konu ise bu Canan Karatay da bunu söylemişti. Bu doğu illerimizde çok yaşanır. Yatsılık denilen meyve sebzeler vardır. Yani bunlar da işte saat 12'de yatıyorsan 11 gibi yatmadan bir saat önce ki ben yatmadan 3 saat önce yiyorum en son. Yatmadan bir saat önce üzüm, e, incir, başka ne var? Böyle mayalanan ne varsa yiyiyorsunuz. Portakalda bir sıkıntı yoktur mesela. Bunun çok özür dilerim kaba bir tabirle söyleyeceğim. Alkollü içeceği yapılan yani rakısı yapılan her madde üzümdür. incirinde yapılır. Şu an çok rakı muhabbetine giremeyeceğim ama bu tür yediğiniz her şey bağırsaklarınızda fermante oluyor ve sizi sarhoş hale getiriyor. Yani uyku sisteminizi ağırlaştıran, sabah böyle salyağınızı akarak yataktan kalkamamanızı sağlayan şey yatmadan önce yediğiniz üzüm. Yani Höt diye yersen o bağırsakta fermante olur. Uyku düzeninizi mahveder. Umarım uyku düzeninizdeki en büyük sıkıntı olan şey gece değil. Horlama gibi huylarınız varsa bunlara da dikkat edersiniz. En horlamıyorum diyen e, hocamızla bile yurt dışına bir yere gittiğimiz zaman bir tane uygulama var. İsmini e, söyleyeyim yani Snorlaps diye. Açıyorsun yanına koyuyorsun. horlamayı gece kaydırıyor. Bir puan veriyor tamam mı? İşte en sessiz adam 30-35 alırken <gülüyor> 120 alan babacan gördüm ben. <gülüyor> diyor ben horlamam Halukçuğum diyor. Hocam diyor bak gece geceydi. Kaydını tutuyor bu arada. Bütün sesi kaydediyor. Hocam diyor bak gece geceleyin içinizden bir <gülüyor> dragon çıkmış. Şeyin kalesinin dragonu. O bu ben miyim diyor. E sensin işte yani gece ben bu sese uyanırım diyor. E, horlamaz. Horlama sesi ritmik yani ninni gibi geliyor. Dolayısıyla uykunuzda rezil eden şeylerden birisi de budur. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Uyku apnesi var. Ben, ben, benimki uyku apnesim tam bilmiyorum ama e, Üç kez başıma geldi çünkü bütün ömrümde. E, bundan korkmayın. Bunun için bir doktora gidin. Gece birden bir uyanıyorsunuz nefes alamıyorsunuz. Bu olmuştu. Buna ne deniyordu? Karabasan falan diyen de var. Değil. Bu, sağlık sorunu. Nefes alamıyorsunuz ve nefes almaya zorladıkça daha kötü oluyor. Yani şuradaki kasları serbest bırakmadıkça diye... Boğuluyorsunuz. İşte bu da bir sağlık sorunudur ve herkeste olmasa da yaygın görülebilir, haberiniz olsun. Ha, son son son bir tavsiye. Lütfen yastığınızı ergonomik yastık alın. Cimrilik etmeyeceğiniz şeylerden birisi yatak ve yastık olsun. Onun dışında ne istiyorsanız yapın. İstediğiniz gibi ister sağınızda sağınıza ister solunuz. Ama lütfen ergonomik yastıklar alın çünkü uyku para harcamaya değer bir şey. Hobiler ve boş vakit. Daha önce boş vakit üzerine bir video çekmiştim. Alta hemen bir yorum gelmiş. Hocam boş vakitte de bir şey yaparsak o boş vakit olmaz ki. <gülüyor> Daha iyi çünkü. E boş vakitte ne yapacaksın? Yatacak mısın sürekli? Sağa sola mı bakacaksın? Ama bu öğrencilerime üniversitede kürsüdeyken falan sorduğum bir soru. Boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Hocam işte boş vakitte ne yapacağız? İşte playstation oynuyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. E diyorum ki, peki boş vakit sana bir şey katıyor mu? Yok. Boş vakiti ikiye ayırıyoruz. Birincisi hani... ...deşarj, boşalma amaçlı boş vakit. İkincisi ise ya kendime bir şey katayım boş vakti. Bunu yarı yarıya yapabilirsen harika olur. Yani her zamanda kendinize illa bir şey katacaksınız diye bir durum yok. Ama bazı insanlar sadece e, hobisine odaklanıyor. Yani her boş vaktinde gidip gemi maketi yapıyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. O bitiyor daha büyüyor, daha büyüyor, daha büyüyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Obsesyon şeklinde bir hobiniz olmamalı yani tek bir şey olmamalı hobiniz. Neden? Çünkü orada belirli bir yerden sonra bir master seviyesine geliyorsunuz. Yani mastery deniyor ona tam olarak karşılığı. Arada mükemmel oluyorsun ve insanlarla konuşabileceğin başka bir konu kalmıyor. Sadece ona takıntılı olduğun için her insanla da bu muhabbeti yapıyorsun. Sana gemi koleksiyonunu göstereyim mi? Bak nasıl yapmışım. Şş, bu gemiye bak. Bak nasıl, bu nasıl, o nasıl. E, sıkılıyor insanlar. Yani geçen hafta seni gördüğünde o gemi muhabbeti vardı. Geçen senede. Hobiniz olsun. Yine kibrit çöpünden gemi yapın ama öbür tarafta bir müzik aleti de çalın. E, başka bir hobiniz, e, benim sevdiğim hobilerden bir tanesiydi. Bir 6-7 sene öncesine kadar devam ederdim. E, kart oyunları vardı. Collectible Card Games. CCG diye geçer. Orada Magic denilen bir oyun vardı. Onu oynardım. Çok severdim. Online de oynardım. Hem İngilizce'nizi pekiştiriyor hem de bir yandan satrancın 10.000 taşlı olanı gibi yani bir sürü taş var. Böyle şeyler yaparsanız, ben bayılıyorum buna, e, satranç keza harika bir hobidir. Böyle hobiler yaparsanız çok güzel ama hobinizin içerisinde risk çarpanı varsa iş kötü. E, örnek vereyim, bir dönem çok değerli bir Makine Merseri hocamla birlikte at yarışına merak saldı. O zaten oynuyordu. Ben de dedim ki ya nedir çok merak edin. Buradaki insanların dünyasını görmek istiyorum. Sen de oynayacaksın Halif'cum dedi. Yok dedim. Beni şeye katma. Kupon mu pon yaptırma ama izleyeyim. Hipodromda da Veli Efendi'de şey almak çok ucuzdur. Loca almak ucuzdur. Yani çok pahalı bir şey değil. Yettik yarış izliyoruz. Bu ama yani o kadar nasıl söyleyeyim ders gibi çalışıyor ki böyle. Onun bu Bu at bunun torunu, bunun kanından gelmiş. Çim'de böyle koşar. İşte şurada bilmem ne olmuş, buna geçilmiş, seyisi bu. O kadar faktör var ki, ben hani <gülüyor> ne bileyim, çok büyük fizik insanlarla sohbet etme imkanım oldu. Dersine girme imkanım oldu ve sohbet etme imkanı sonrasında. Bu kadar detay görmedim. Diyor ki, atın diyor, burada işte son koşusunda morali bozuktu, burada bilmem neyi görünce korktu. Bizim için şampiyonu izleyene kadar bu kadar bu işi duygusal görmüyordum ama bizim için şampiyonu izleyin, bir Türk filmidir. Bolt Pilot'ın Hayat Hikayesi lütfen izleyin. Kaliteli yaşam için film önermiştim bir tanesi budur. Şimdi Spodrom'a gittik. O ismini vermiyor o değerli hocamız. Bir anda caravara dönüştü. Koş bilmem ne küfürler falan. Bu bir hobi değil yani bu bir hobi ise de riski çok yüksek. Çünkü orada hani keyif almıyorsun artık. Kaybettiğinde yıkılıyor adam böyle devriliyor Haluk'cum ben gidiyorum para gitti. Diyorsun kaç para kaybettin? Diyor ki hocam 1 milyon liraya gitti. Diyor ki 1 milyon lira yatırmadın ki. Yani sen kazanmadığın, kazanamadığın ödülün gittiğini sanıyorsun. Böyle bir paranoya yok. Sen atıyorum 50 lira yatırdın. Kaybeden para 50 lira. Ya böyle bir şeyden keyif alıyorsan o 50 liraya üzül en fazla. Ama kazanamadım, küfürler, bir gariplikler. Bunu ben e, hobi anlamında şeylerde de görürüm. Hani böyle tavla oynar. Bir garip küfürler, bir hareketler, yani yendi mi be hop ne yaptık bilmem ne yaptık mı e futbolda e, futbol Türkiye'deki çok e, maalesef ağır hobilerden bir tanesidir hani deplasmana gitsin falan yağmurda sonra şey diyor takıma vay biz sizinle deplasmanlara geldik yıllarımızı <gülüyor> verdik bu harika bir şey ya yıllarımı verdim bu takıma bak ne oldu e, yani sen yıllarını verirken takımın umurunda değil takım kazandığı paraya bakıyor Yani aklıya bildiği paraya bakıyordu kusura bakma. Dolayısıyla ne hobin olursa olsun obsesyon yani takıntı olmasın. Kaliteli hobi nedir? Sana artı bir katar. Yani fotoğrafçılık iyi bir hobidir. Doğa fotoğrafçılığı çok iyi bir hobidir. Doğa ve kuş fotoğrafçılığı iş bu kadar detaya giriyor yani fotoğrafçılıkta kuş fotoğrafçılarıyla bir kuş fotoğrafçısı da denmiyor ona daha havalı bir ismi var unuttum özür dilerim. Onlarla ben sabahın üçünde kalkıp E, ...sazlıkta kuş peşinde koştum. İlk başta delice geliyor. Ne yapıyor bunlar diyor. Manyak mı bunlar? Biz niye sabahın köründeyiz buralarda? E, ki sabahın 3'te benim için kötü bir saat. Çünkü 2'de yatıp 4'te kalkan ya da 3'te kalkınca az uyumuş oluyor. Ama değiyor arkadaş. Vallahi değiyor. Yani o insanların gözüyle orada olunca o sessizlik, o birden, o görüntü... işte hobi bu. Hobi seni dışarı çıkartabiliyorsa enfes. Hobi sana bir kültür, bir öğretik atıyorsa... Türkiye'de tek olan endemik bir kuş tipini görebiliyorsan, benim gözüm muşul diyor. Senin biliyorum ha. Gezmek enfes bir hobidir.